hem de emirleriniziz, biz, Allah Teala'nın hakkında, ey ehli Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor, ahzap, 33. Sure 33 buyurduğu bir ailenin fertleriyiz, Hazreti Hasan o gün, mescitte bulunanlardan ağlamayan tek bir kişi dahi kalmayıncaya dek konuşmasını sürdürdü.